Hud suresinin 1. ayetinde Kur'an'ın Allah tarafından açıklanacağı sadece vurgulanıyor. Nahil suresinin 44. ayetinde de peygamberin de açıklama etkisi olduğu anlaşılıyor gibi. Bu iki ayet arasını şey yapar mısınız? Evet, mısınız? Ya şimdi yani ayetler de noktasal olarak böyle cımbızlamasına iki çekerler. Kendi kafalarındaki anlamı Kur'an'a yüklerler kendi kafalarındaki anlamı oraya yüklerler. Ondan sonra Allah böyle diyor derler. Kardeşim Allah bak ne diyor? Kitabun işte o şeyde Hud suresinde sabır. Kitabun ohkimet uh ayatuhu thumma fussilat. Bir tarafta muhkem ayet var, bir tarafta onu açıklayan ayetler var. Hepsini birleştireceksin ki meseleyi anlayasın. Şimdi orada Nahil 44'te ne diyor Allahü Teala? Kaçın sayfa? 271. sayfa. Şimdi orada bakın diyor ki ''Ve ma ersenna min qablike illa ileyhim'' ''Senden önce kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını elçi göndermedik.'' Bu 43. ''Fes'elu ehle zikr'' ''Ehli zikre sor'' Yani Tevrat'ı, İncil'i bilen adamlara sor. Çünkü o da zikirdir, Kur'an da zikirdir. Kur'an da eb-zikirdir, o da eb-zikirdir. Çünkü aynı şeydir. Değişen bir şey yok. İmkün tüm Lahtalamı bilmiyorsanız sorun, sorun bakalım Tevrat İnciliyi bilen adamlara hiç bayan şey gelmiş mi? Gelci gelmiş Neyle gönderdik? Bilbeği nati ve zubur şeylerle mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Peki benzenle ilik eddikire gene eddikir aynı aynı zikri sana da indirdik ya Muhammed diyor. Dütübe ginelin nas? O insanlara At, anlatasın, manuz zile kendilerine indirildiğini. Yahudiye, in, Hristiyan'a ne indirildiğini anlatmak için bu Kur'an okuyacaksın. Gelin bakın size ne indirildiğini okuyayım, okuyacaksın Kur'an-ı Kerim. Onun için ben 2007'ydi Vatikan Başbakanına dedim ki hani siz diyalog falan diyorsunuz dedi. Öyle diyalog, akşam gelin bir çay içelim bir lak, lak ederiz, bir iki bir şeyler atıştırırız falan ilerli diyalog olmaz Var mısınız dedim, getirin sizin kitaplarınızı bizim kitabla getirelim, yan yana koyup birlikte okuyalım. Hakimde tabiat kanunları olsun dedim. Ve hazırlı olarak da verdim. Şeyin dekanıyla beraber verdik, Tübingen Katolik fakültesi dekanıyla birlikte iki imza attık. Oy tabi dedi, size cevap vereceğim, hala verecek. İşte beyler size indirilen ayetler işte bunlar. Bunlar. Peki, bunu açıklayan ayet nedir? Maide suresi 15. ayet aç, açın bakalım. Bak burada önceki kitaplara şey, şey yapanlardan bahsetti Cenab-ı Hak yani Tevrat ve İncil uzmanlarına. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki kul ya ehli ki, ey ehli kitap. Orada ehli zikir dedi bu da ehli kitap dedi aynı şey. Ey ehli kitap. Kul yok mu ha? ha ya ehli kitap. Neyse ben bakmadan <gülüyor> okuduğum için. Ya ehli kitap. Ey ehli kitap. Kul olmaz zaten devamı gelmezdi kul deseydik. Kadice'a ekum rasuluna. Size bizim elçimiz geldi. Yübe yinu sizin için açıklıyor. Öbürü de yübe yinu O da nasın yerine lekum geçti. Yübe yinu sizin için açıklıyor. Neyi açıklıyor? <gülüyor> Ketîran mimma kuntum tuqfûne min el O kitaptan gizlediğiniz çok şeyi size açıklıyor. Kendi kitabınızdan gizlediğiniz çok şeyi. İşte şimdi burada gösterdim demin ya. Beş vakit namaz, rekatlar, var mı bugün Tevrat'ı okusanız görebiliyor musunuz? Gizliyorlar işte. Sizin için açıklıyor. Başın şimdi orada ''Yübeyyününün yübey nâsi mânuzil eyleyim. dedi. Arapça bilenler hemen anlarlar. Kendilerine ne indirildiğini, ne indirilmiş ya ehli Kitab'a onu açıklıyor. Ehli Kitab'a indirildiğini açıklıyor. Bu şerh etmek mi? Tefsir etmek mi? Beyler size indirilen bu. Tamam. Bak burada da ne diyor? Kadja ikum Rasuluna übeyinu lekum, übeyinu dinas, übeyin lekum. <gülüyor> Size açıklıyor, beyan ediyor yani, ortaya koyuyor. Neyi? Manuz <gülüyor> dileyle şey übeyin lekum. E, kedir amim ma kuntum tuhfun emin el kitap. Kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya koyuyor. Ve afan kedir bir kısmını da almıyor. O nesih dolay dolayısıyla. Mesela Kur'an-ı Kerim'de recim yok. Onu almamıştır yerine, keldeyi koymuştur nesih olarak. Peki Peki günü kelimesinin faili sadece Allah'ın Rasulü mü? Ali İmran suresinin 70 180'in 187. ayet evet 187. ayet açalım. Bir dakika Ali İmran kaçıncı sayfa? 74. sayfa diyor ki burada ve yada kadallah mi ta kaledi ne o tül kitap ahlı kitabı kendine kitap verilenlerden Allah söz aldı bize kitap verildi mi bizden de söz almıştır ne söz aldı o biz bizden aldığı söz de Bakara 159'da letubeyiynun nehulin nas kesinlikle bunu insanlara beyan edeceksiniz. Bak Rasulullah lütbeyi li yönelinler, sedele nun ne yönelinler. Şimdi tutuyorlar, bütün bu ayetler yok, işte onun için demin hikmeti İslam alemi unutmuştur diyorum. Hikmet diye bir şey kalmamıştır. Onun için tutuyorlar. Rasulullah Allah adına açıklamalarda bulunur. Ne oldu ya? Ne demek Allah adına açıklama olur? Haşa, o zaman Allah olur o. İlah olur sen nasıl şirke mücadele edeceksin? Zaten İslam aleminde açın bakalım şeyleri tefsirleri şirki anlatan kaç tane tefsir bulacaksınız? Şirki anlatan ayetlerin üzerlerinin nasıl karartıldığını göreceksiniz. Bakın meallere İslam aleminin bugün acınası durumunun sebebi ne? İblisler cirit atıyor Müslümanlar uyuyor. Oh, hadi Afyon biraz da Afyon verin duyanmasınlar sen akşamdan razı. Bak li tübeyyin le tübeyyunuh bak Arapça bilmeyen işin daha. Alın. Resulullah için li tübeyyine burada le Peki ses farkı ne? Kesinlikle açıklayacaksınız demektir. Peki bugün Müslümanların en çok kendilerine Kur'an okunduğu zaman rahatsız olmuyorlar mı? Çünkü Kur'an unutulmuştur insanlara açıklayacak, peki detü gününe ne manası ne ya Rabbi? velâ tek'tümûnehu O zaman şerh etmek değil, gizlememektir. Onun için ve mâ aler ale rusul illel Rasullere düşen tebliğdir. ve ma aler rasul bela, bu Rasul'e düşen de tebliğdir. ve mâ aleyke bela, belâh sana düşen sadece tebliğdir. İnsanlara ulaştıracaksın. İnsanları Kur'an'dan mahrum etmeyeceksin. Sen görevini o. Bütün insanlara ama herkes Allah'ın kuludur. Kimseyi ayıramaz. Evet.